1- Şirk ve küfürden temizlenmek Şirk ve küfürden temizlenmenin iki usulü vardır. a- Ehli sünnet vel cemaatin ölçüsüyle âmentünün manalarına canı gönülden inanmakladır. Buna ilmi tevhid denilir. b- Zikir ve fıkıh bilgileriyle nefsi, ruhu ve kalbi temizlemektir. Yani huzuru kalple kelimeyi tevhid eşit La ilahe illallah yahut salavatı şerifeleri çokça tekrarlamaktır. Yapacağı ibadetleri de adetlerden ayırt etmektir. Buna ameli tevhid denilir. İnsan bununla nefsini küfür ve şirkten temizlemiş olur. 2- Bedeni temizlik Necasetten ve abdestsizlikten korunmak olmak üzere iki kısımdır. Necasetten bedeni temizliğin keyfiyeti iki şekildedir. a. Tevekkül ve iman şubelerini namaz gibi ibadetlerle temizlemek, takviye etmektir. Yani taharetlenmede, abdeste ve namazın tadili erkanında vesveselere, gevşekliğe kapılmadan kemali ciddiyet göstermektir. Bu taharet yani namaza hazırlık da iki kısımdır. Bu iki kısmın da esasını tarif edelim, kalan kısmını ise ilmihal kitaplarına bırakalım.